Bismillahirrahmanirrahim. Bu aşam konumuz inşallah kelime-i ve kelime-i tevhid. Kelime-i deniyor birincisine. Bunun başında eşyedi olduğu için. Üri Aleyhisselam Hazretleri İslam 5'e üzerine bina kullandı. Ala Hamsin. Bunun 1'e de nedir? Gelme şehadettir. Yani İslam'ın 5 şartı var. Bu şartı yerine getiren Müslüman olurur. Bunun birincisi özü, temeli ve kapısı nedir? Gelme şehadetti. kelime şahadetin anlamını inşallah kısa açıklayamayınca Eşhedü ben şehadet ederim. Şehadet yani biliyorum, inanıyorum açıklıyorum. Neye? En şunu ki La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Buradaki Allah lefs ismi has deniyor buna. Mevlamızın özel ismi. Ne kadar müşrikler varsa bunların tapında putlarına bu ismi vermemişler, verememişler. İlah ise tapılan bir şey demektir. Hak olsun, batıl olsun. Süreci tanrı kelimesi de bu ne gibidir? Yani Allah yerine geçmez. Burada bir kişi yalnız yani bir gari müslim İslam'a girmesi için yalnız Allah demesi yeterli olmuyor insanlar. Bir ateist, bir müşrik, gari müslim Allah inandığını söylese de hepsi olamıyor. Neden? Çünkü bunda tevhid yok. Tevhid yok böyle. Allah'tan başka ilahları mutlaka bunları nefret etmese gerekiyor. Verne muhabdığı ve Resulü ve bir de Peygamber Aleyhisselam Hazreti Allah'ın kuludur ve Peygamber Resulü'dür. Yine burada Beşşe diye geliyor burada. Bir gayrimüslim İslam'a girmesi için ne gerekiyor? Önce bu kelimeyi de getirmesi gerekiyor. Ve kefere bimâ yûh ve fakat esleme. Bir de bunun dışında o gayrimüslim inancı hangi inançta ise ondan da sırın kopmadan ilimüsü olamıyor. Biri Hristiyan bir Yahudi, bir Ataist. Kerime şahide getirirse bile önceki inancından kopmayınca şey olamaz. Örnek verelim bunlara. Bir Hristiyan. Hristiyan hatta haşa Hristiyanlar ol diyorlar onlar. Teslit var. Üçleme var. Allah oğul kutsal diye verecek. Bu nedir? Küfürdür. Şirk Allah geleceği Bugünkü Hristiyanlık müşrik halinde mutsizler. Evet, aslında gerçek dini de, halk dini de, tabi tabi zamanla bozuldu, tabi de oradı, geçinciğ kayboldu, yazık ki onlara müşrik bir durum düşülder. Bir Hristiyan önce şunu kabul etmesi gerekiyor: Allah birceleci alıyor. Hz İsa Allah'ın peygamberidir. Haş ol değildir. Sonra İncil'in de bugün tarif olduğunu inanması gerekiyor. Bundan sonra da peygamberi, Peygamberlik kabul etmesi Kuran-ı gerekiyor muhtemelenler. Bir Yahudi'ye gelince bir Yahudi ile Müslüman olması için ne gerekiyor? Önce Yahudiler Hz. Musa'ya peygamber diyanıyorlar, Orası doğru. Ancak Hz. üzeyr Allah'ın oğlu diyorlar. Yüzyıl yıl için. Sonra direldüğü için. Üzeyr-i Allah'ın oğlu değildir. Kabul etmesi gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Yahudiler İsa'nın peygamberliğine Yahudiler yani Yahudiler Hz. İsa'nın peygamberliğine kabul etmiyorlar. Haşe Meryem'i e de aşağı, fahişe diye olanlar da bundan <gülüyor> böyle. Önce Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabul etmeleri, Hazreti Meryem'in de masum olduğunu, temiz olduğunu kabul etmeleri, sonra peygamberimizi kabul etmeleri, bunu kabul etmesi gerekiyor. böylece. Ne yazık ki bu Yahudiler, Hristiyanların peygamberine Haşe gayrimeşru doğan bir çocuk halde, annesine de kötü yolda olduğunu ithalatik bir halde, bugünki Amerika, Avrupa, yavrupa, yavrupa ile kucak kaşığı olan adamlar. Bir ateiste, ateiste, bir insan ne kadar ateistim dese? Haşa inancın yok dese de onun inancına vardır muhtemelenler. Umut inandığı bir ideoloji vardır. Neden? Çünkü insanların fırtatında doğasında iman kelimesi vardır muhtemelen. Inanç vardır fıtatında. Bunun için ta eski çağlardan beri her dönem insanları ya Allah'a inanmışlar halbine bağlanmışlar ya da putra tapılmışlar Her dönemin, her toplumun putu ayrıdır böyle. Kimi yumruza, aya, güneşlere, kimi taşlara, heykellere, ateşe, hatta ine, timsaha tapılmışlar, insan tapılmışlardır. Bunun için ateistlerin de mutlaka bir inancı vardır. Bir insanı bu Onun görüşünü bu Yani Allah karşısında olan bu Ondan da tebe etmeyince İslam'a giremedi e, günümüzde ne ideolojiler var. İzim, Hinduizm gövey, Komünizm gibi yani sonu izimi gelen diye nice tabii sapıklıklar var bunlar bunlar vardır. gelmiş inşallah kelime-i tevhide kelime-i tevhid. İman olan kimse, kelimeyi söyledi yeterdir, yeterlidir olan kimseye. Fakat bunun tefsiri gerekiyor. Buraya rüya aleste maddeleri, iman bir dün buna hepsinin şübeten. İman 70 veya 60 şube'dir bölümdür iman. Diyeceğim biraz söz Demek ki iman 70 veya 60 şube bölümdür. Şu efdaluha en üstünü kabul la ilaillahdır. Yani imanın özü, zirvesi, kodak noktası kelime teviti dir la ilahe illallahdır. Buna Kelimeyi tevhid deniliyor. Tevhid mastardır. Vahade fiilinden. vahiy vahiden mastardır tevhid kelimesi. Bu bab tefil babındandır. Bu babın da binaz tekstil işlerindir, çokluk işlerindir. Demek ki her Müslümanın çok çok artık sayısı kendisine aittir. Bunu tek gerekiyor. Vednah'a, eza, anet tariki. İmanın en alt tabakası nedir? Yoldaki eza veren bir çöpü, taşı, bir şeyi alıp kenara koymak demektir. Bu da ne? Hani imanla inançla ilgili bakın kum Yani çevre temizliği bakınız. Orta çağda, orta çağda tuvalet değeri bir şey bilmezken dünyada her yerinde her taraf pislik eden leş eken insan biri bunu ne İmanın zirvesi, özü kelimet-i tevhid, en aşağısı da yoldaki bir pisliği, eza veren bir alıp kenara koymamaktır. Şevket temizliği. Zelaya amel iman haya da imandan bir <gülüyor> şübedir. Haya utanma hissi, haya. Haya Utanma duygusu, utanma, sıkılma, yüzünün kızarması icabında. Yani bir kimse Allah'ın sevmediği bir işi yaptığı zamanlar, Kur'an'a ters düştüğü zamanlar, bir yaptığı zamanlar, eğer utanırsa, sıkılırsa, yüzü kızarırsa, o günah işlediği halde ama imanı vardır. Mesela günümüzde bir kız, bir hanım. Açık saçık, dışarı çıktığı zamanlar, eyvah ben böyle çıktım diye. Başı açık, kollar kısa. Hiç kolu yok kolda yatır böyle. Ete de kısa. Eğer yürek utanıyorsa, sıkılıyorsa, bundan şu an büyüyorsa, yaptığı günahdır, haramdır ama imanı vardır muhtemelen bakımına. Allah korusun, Allah korusun, sürü dışarıda gezerken de, hiç utanma haya etmese, hatta kendisine bakıldığı zaman, bundan hoşlanırsa bile, hayal olmasa, imanı tehlikede muhtemelen, Allah korusunlar. Bunun için, Allah'ı vesile bütün üst hanımlarına örtünmeyi teşe ettirmo teşe ettirmo teşe teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş teş işte terörün temeli de budur mutlaka. Ahlak bozuldu mu? Hayal kalktı mı? İman kalktı mı? Allah korusun o toplum sapıdır mutlaka. Bir oluyor, tatminsizlik olur mutlaka. Doyumsuzluk olur böyle. Bu defa ne olur? Tabi sigaran başlar. Alköl, kumar, uçunu derken... Kişi, o uğran kenesi Allah korusun kötülerinde bulabilir. Bunun anlamına gelelim muhteremler. La ilahe illallah. Az ve verdiğim gibi buradaki la biraz daha geniş anlam vereyim buna inşallah. Buradaki la la en nafiye den nefiden olumsuzlaştıran la ilaha hiçbir yoktur. Bu la'nın bir anlamı da cins içindir. İlah diye bir şey yoktur. İllallah ancak Allah'tır. Şimdi tabii Arapçada böyle geliyor. Türkçe'mize tersine geliyor. Şimdi şu anlamda Arapçada önce buradaki nefi, olumsuzluk, yani önce kalpteki, gönlündeki, ilahları çıkarıp atmaktı. La ilahe diye, ve la çekmek bu böyle. La ilahe Buradaki sonunda hiç çıkması gerekiyor bunun da. Anlam bozulması için, la ilahe derken, kul ne yapacak? Kalbinde, gönlünde, İş aliminde Allah tam başka neler varsa buna atacak bunları. Önce orada temizlenmesi gerekiyor. Hatta tasavvuta bu llama sürüge derler. Yani çöpü atmak kalpten beri. Allah tam başka taşları, putları, heykelleri, tapınılanları, ideolojileri, yani dinin karşıtı ne varsa. Hepsini atmak kalbinden böyle. Önce kalbi temizleme, ondan sonra ispat deniyor. İlla ispat sinirli burada. İlla Allah. Allah vardır. Kalp burada bir kaba benzer. Bir kaba benzer. Bir kap temiz değilse, ise, pisse önce bunu yıkanması gerekir. Su içerisine su yemek konumudur. E, kal, kalp pisti yani pist kalp içerisinde yemek konsa, baklava konsa ona kimse yiyemez. Bunun için bizler kalbimizi temizlemeden, ilalıra atmadan, süpür atılan kalbimizden ne kadar bunu söylesek de etkisi olmayacaktır. Halbuki bir kelime tevhid ile kişi öyle hal alması gerekiyor ki. İmanı da kuvvetlemesi gerekiyor. Ama önce kalbin temizlemesi gerekiyor. Ne kadar saplıklık hareketleri varsa bu tabi her dönemde her yerde, her ülkede bu farklı olabilir böyle. Çünkü bu saplık hareketleri bunlar devam etmezler bunlar. Biri çıkar, biri batar, biri batar, biri çıkar farklı olabilir bunlar böylece. Yerinde insanlar kutlaştırılır, onlara peşten takınılır, adlara heykeller dikilebilir, onlar izlen gidiyorum zaten çağrılır çağırılır, şunlar bunlar olabilir. Ama kişinin kalbinde, gönlünde ona karşı bir sevgi varken, tevhüs edilmesi de kişiyi faal edemezler. Önce nefi kalp kabını temizme gerekiyor. La ilahe illallah diye kalbime gerekiyor. Yalnız dil bunu söylerse, anlamını bilerek söylerse bir yalnız dil bunu, önceki kişi bundan pek zevk alamaz. Önceleri. Fakat zamanla dil ile kalp bileşirse, beyin de anlamını düşünürse, İş bire gelirse, o zaman iş farklılaşır. İşin boyutu değiştirir muhtemel. Kul her bunu illa la derken, kulundan malzeme bir haz duyar, zev duyar, göğünden zev duyar, gönlü nurlanmaya başlar. Kişi bunu fark eder. Hatta öyle zaman gelir ki, öyle zaman gelir ki, insan dansa bir şey bile kalbinden bu zikrullah kalbinden gelir. Böyle. Kişi uyurken bile, uyanık zamanlar bile kalbinden bir uyarı geliyor. Tevhid geliyor kalbinden. La ilallah geliyor kalbinden. Bütün mesele Allah'ın kalbe yazılması, yerleşmesi. İbrahim Suresi'nde bize bir örnek veriyor. Şecere-i veriyor. Temin bir aykırmaşı verir Meryemiz'e. Ağacın asıl sabittir. Dalları yukarıdadır. Her zaman meyvesi verir veriyor. buyuruyor. İbrahim Suresi'nde. Bu kelimenin tevhid de eğer kalbe yerleşirse bir manevi A şeklinde kalbe kök salarsa, o zaman bunun dalları yukarı fırlar. Ameli salih, bu kişilerin başlar gelmeye. Bu kelime tevhid, yani Allah bir inancı. Yani Allah inanış. Göne tam geleşirse, gönden başka sevgiler çıkarsa, sapıkla çıkarsa, o kişi her neye bakarsa gözüyle, iman nuruyla bakar. İbretle bakar. Bir ağaca bakar. O ağacın nasıl yetiştiğine bir şekilde yiyen o ağaç Hocam, bir ağaç oldu. Sonra yeşil yaprakları, mesela meyveleri. Bunu yaratan kim muhtemelen? Taplaklarını yaratan kim? Böyle yapar, Kişi bir şey dinlerken kulağı iman göze dinler. Hep tabi iyi şeyi dinlemeye başlar. Bundan ameli salihler yani iyilastı güzel bundan ibadetler meydana gelmeye başlar. Artı bunun gönlü Allah ise Allah ister. Olma tatme olur. Gönlü tatmaları. Yunus Emre'nin bir şiiri vardır. Cennetten bahsediyor. Sonra şöyle buyuruyor. İstiyene versen anı bana seni gerek seni diyor. Bak Yunus aşık Yunus muhteremdi. O hale gelmiş ki cennette bakıyor. Cenneti isteyeyim artık. Ondan vazgeçiyor. Bırakın dünya köşkünü sarayına böyle. Kadını, kızını parasını kurundu böyle. Ne diyor? Cennetten bahsetti. İsteyene versen anı bana seni gerek seni diyor. Emin olun muhteremler. Cemaat Ah gönle uyanam gönüller. Gönüller doğasına kavuşsa kavuşsa gönülün yan Mevla'yı istiyor. Ondan zevk alır. Feyiz alır. Hatta oturur gözünü kapar. La Allah derken işi böyle yanına aşk yani alır. Günümüzde gönüllerimiz doğal gıdası alamadığı için hepimizin gönlü darda. Gönüllerimiz daralıyor. Gönle sıkılıyor. Efendim işte canımız sıkılıyor böylece. Evde oturamayız. işini oturamayız. Dışarıda çıksak canımız sıkılır. Evde huzur bulamayız. Bir darlık, sıkıntı, bunalım, huzursuzluk. Derler. Maddi açıdan eski insanlara oranla çok ama farklı bir konumdayız onlara bakarak evlerimizin eşyaları, her şeyi çok farklı konumda. Ama huzur, göğü huzuru, gönül rahatlığı, bir tatmin olma, mutluluk bu hayal gönüze Neden? Gönül doğal alamadığı için muhtemel. Her organın bir dualı gıdası vardır. Evet, mide, yemek ise su istiyor Damak tadı da bunlara bir tat almak ister. Gözle ister. Mesela bir insan karnı bile kalmazsa canı sıkılır. Çünkü gözle bir şey görmek ister. Güzel görüntü ister gözlerle. Kulağı da güzel ses ister muhteremde. Ondan tatmin olur. İşte günün denildiği doğal gıdası Allah'ı anmak, ona bağlı inanmaktır. Allah cil-i Rabbimizin özel ismi, has ismiye. Allah ismi. Bir yalnız Allah al derse yani bu zikir oluyor böylece. Allah derse yine zikir oluyor bu da böylece. Bir kimse Allah geleceği halinde alınca çok gönlü uyanma başlar. Uyanmaya başlar gönlü allah Teala geleceği hali bilmeye başlar. Arifler deniyor bunda arifler. Allah bilir bu kimse böyle şey. allah Teala geleceği hali sıfatları vardır, esması vardır, efali vardır Mevlamasının derler. Sıfatları içerisinde sekiz tanesine sıfatı subute deniyor. Subut, sabit sıfat deniyor bunlara. Bunları iyi bellememiz gerekiyor. Yani Allah bilmemiz Celle Caleh'i bilmemiz için bu sekiz sıfatı da iyi bilmemiz bellememiz gerekiyor. Sekiz sıfatı. Biri hayat. Hayat. Allah Celle Caleh'i haydır, diridir. allah Teala. Bizde hayat var. Bir de şu anda. Aradaki fark sende. Nefsine bilen, Rabbini bilir. Öyle nefsimize bakacağız, kendimize bakacağız, meda bileceğiz Bizde de hayat var şu anda, yaşıyoruz, yürüyüz. Hayat var. Karnımız çalışıyor elhamdülillah, soru alıyoruz. Sadece. Ama şu farkla bizim hayatımız elimizde değil. Hayatımız geçecek. Daha önce yoktu bize bu dünyada, dünyada başkaları vardı bu dünyada. Krallar, paşalar, alışarlar, derebeyleri, zalimler, abidler, peygamberler, kimler, kimler geçti bu dünyaya? Biz o zamanlar toprak maddeliydik ayak altında. Sonra Allah'ın geleceği hali, takdir ettiği vakit gelince... Bizler dünyaya geldik muhtemelenler. Nereden geldik? Ana karnından geliyor var. Ana karnından geldik. Orada hayatta mı? Ana karnı hayat olur mu? Yaşar mı insan? Yaşı işte muhtemelenler. Oradan dünyaya geldik. Demektik tabi. Burumuz akardı muhtemelenler. Ağzımızdan akardı. Kusardık. Altını işerdik Pirsizlik altımıza. Yani üstünün başımız bu durumda evvelecek. Mevlam, annelerimize bir Mevlam bir rahmet verdi, rahmet verdi, bizi baktırdı muhtemelen annelerimize. O Allah-u Celle Cahili Mevlam, vahşi hayvan Allah yavrusunu baktırıyor. allah Celle Cahili. Ancak bizim hayatımız dünyada elimize değil, ben diyeyim mesela ölmek istemiyorum. Ölme. Elinde mi? Ölme diyemezsin. işte benim bolun mülküm var. Doktora giderim, hastaneye giderim. Doktor da ölüyor ya. Başka kim de ölüyor mu tekerleği? de ölüyor evvelce. Evet hayatımız var şu anda ama hayat bizim elimize değil. Yani bizler kendimizi yaratmadığımız için yaratıldığımız için hayatımız yaratana bağlı. Ona bağlı. Onun elinde böyle. Sonra dünyada bile hayatımız önce bazı organlara bağlı. Hayat organlar deniyor bunlara. Kalp, ciğerler, böbrek, beyin gibi böylece. Mesela kalp yan başta mı geliyor böyle? Kanlı et parçası böyle. Yani kokuşma et parçası. Kanlı et parçası. Kalp. Ama durdu mu... ...hayat bitiyor mu? Akciyesi oldum mu... Durdu mu... ...hayat yine bitiyor muhtemelen. Beyindeki bir kıca... ...zaman tasla da beyin kanaması oldu mu... ...hayat duruyor muhtemelen. Böyle durdu mu hayat duruyor. Yani insan denen varlık... ...en üst makamlara çıkabilir... ...holdüğün sahibi olabilir... Medya patronu olabilir. Çok zengin şubu olabilir. Ama hayatı birkaç tane et parçasına bağımlı. Onlar durdu mu hayatı bitiyor muhtemelinde. Bu mu insan? Bu da yeterli değil hatta. Hayat işlem böylece. Tam organlarımız sağlam. Kalp hepsi çalışıyor bunlar böyle. Yeterli değil. Neye bağlıyız? Dışta da bağımlıyız. Havaya bağlayacağız. Oksijenle bağlıyım. yok. Oksijenle bağımlıyız böyle. Hava kirlense, bir kirli gazı olsa, hava kirlense, oksijen oranı düşerse, yine yaşayamaktır. Hava almalı, mevcut, durmadan böyle. Hemen al, ver, al, al, al, al ver. Yani farkına değiliz ama, hayat yaşamakta zor aslında. o yani. yani bırakalım çalışmayı, yemek yemeği, bu solunum sistemi bile aslında büyük bir külümet bizeleştirilir. Işte. Durmadan böyle al nefesi ver, al, ver, al, ver, al, ver, durmadan ver. Bu mu hayatını? Gıda lazım, sın lazım. Lazı, Takdik elimizde de böyle şey. Melekler'e gelince melekler bizim gibi yemezler. İçmezler, hava solumazlar melekler. Onların nuru yaratıldığı için, onların maddesi nur olduğu için onların hayatı değişmez. Yani küçükken büyümez, yaşlanmaz, Onda ölmezler kendilerine böyle. İşte Allah hayatı cilicil, Allah hayatı kendi zatından. Böyle. Allah bir şeye bağlı değildir. Böyle. İkinci sıfat ilim. İlim sıfatı. Alim. Allah Cenab-ı her şeyi bilici belli. Her şeyi Allah biliyor. Her şeyi biliyor. Böyle. Bizim bilgimiz çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Çok kısırlı. Bir kalp uzmanı bu bozulur, anlamaz anlamaktan. Arabası yolda kalır, anlamaz anlamaktan. Diş hekimi gözü anlamaz, göze hekimi diş anlamaz. Yani bizim ilmimiz çok ama kısıtlı, çok sınırlı. Bir gün Haz Musa ile Kıza Aleyhisselam giderlerken gemide, gider gemide, bir kuş denize dalıyor. Oradan çıkarken kuşun gagasından bir damla su yere düşüyor, bir damla su düşüyor. Kıza diyor ki, Ya Musa, sen diyor, Kelimullahsın diyor, Ulazın peygambersin diyor. Senin ilmi, benim ilimim diyor. Allah emriye orama diyor, bu damla kadar böyle. Yani Allah'ın ilmi tabi sınırsız ama yani şu okurunuz derya deniz Allah'ın ilmiyle kabul edecek diyor, biz ilmimizden şu damla kadar biliyoruz. Allah her şeyi biliyor muhteremler. Mesela bu gece şey ne olacak yer üzerinde biliyor muyuz? İyi muhtemeler. E, biliyorsunuz bu Ağustos defininde. Tabi gece yattık mesela. Kim namaz kıp yattı, yatsıyı kim yıkamadan yattı böyle. Kim içki içti, kim içti bunu yattı böyle, yattı böyle şey. Herkes rahat ama böyle. Yani sabaha kalkacağız, hafta arası da, pazar diye böyle, kalkacağız böylece. Ama saat üçte her şey değişti muhtemelen. değişti böylece bak. Yarın ne gece başımıza, ne muhtemelen. İleride yaşlılıklar var, hastalıklar var, bitirip kalkılma var, istenmeme var. Allah olsun, savaşlar olur, göçler olur, kütük olur, deprem olur, sel olur. Ve sonuç insan ölecek. Ölecek. Kişi kefini giyecek. İnsan mezara girecek. İşte bir insan ne zaman ölecek, nerede ölecek, hangi mezara gömülecek? Bunlar taksit olmuştur. Allah bunların içinde işte biliyor muhtemelenler. Hatta Allah'ın bazı veli kulları bile bunların bazısı bilirler. Bazı bilemezler bence. Bir veli, bir evliya. Evliya velinin çoğudur Bir evliya birkaç kişi beraber bir köyün kenarından geçerken köyde düğün varmış. Evlenme cimriyeti varmış. O dönemin kızları da örtülü, kapılıklı halde. Ama tabi süslü püslü giyilmişler, şabolları, başörtülere böyle rengarenk. Geziyormuşlar kızlar böyle Tabi düğün, kızlar geziniyorlar. Bu Allah dostu geleceği alıyor. Onlara her şey iman geziyor bakarlar çünkü böyle. Onlara bakıyor, bakıyor, bakıyor, ağlama başlıyor. Buradan yaşlar yere damlıyor. Soruyorlar, niye ağlıyorsun? Ah, ah, Allah'ım bana geleceği diyor, bu kızların geleceğini gösterdi diyor. Bunların geleceğini gördüm de, ağlıyorum diyor. Şu muhabirli var ya diyor, onun geleceğini gördüm diyor. Yaşlanmış, beli bükülmüş, gözleri görmüyor, kulağı duymuyor, dizleri tutmuyor, bakanı yok, seveni yok, arayan soranı yok böyle diyor. O kadar bir perişan halde gördüm onu. Geleceğini gördüm ben diyor. Şu işçili var ya diyor. Onun da ömrü az diyor. Onun da ömrü az diyor. O da diyor baktım diye kefene giymiş. Mezara gömülmüş. Yılanlar bak Üşümeyce kanlı emiyorlar. kefen çürüyor diyor. Onu gördüm buraya. İşte muhtememler. Bizlerin yarınımızı bilemiyoruz. Bırakalım yarını 19 ve kısa süresini bilemiyorum. Bilemiyoruz böyle şey. Gelecek değil. Kul önlem alır, çalışır, çabalar. Ama takdir neyse yine o. İşte Allah alimdir. her de bile biliyor. veren şey. bir sıfatı da Semî. İşitici. İşitir. Allah cirecir her şey işti benim, her şey işti benimler. Yani insan içinden geçinsin, insan düşünceleri, gönlenden geçenleri de Allah bunları bilir mesela. Sallah Peygamber nasıl Allah biliyor dediğince berabir buyordu. İşte bilhassa Ela yalemü men halak müstesi, ikinci sayfasında Ela Ela ya yalemü Halak, o Allah bilmez mi? O insanı kim yarattı? Kim yarattı? Mesela günümüzde bir cep telefonu var. Bugünün işin ne var acaba? Herkes bilemez. Ama o telefonu eden fabrika onu bilir. Mevla. Onu bilir böyle şey. Demek ki insanın beynini yaratan, o beni düşünme yeteneğini veren Mevla, o bir düşünün bilim muhtemindir. Yani onları biliyor. Bir gün Hazreti Şeyh Aleyhisselam ordusuyla beraber ordusuyla beraber giderken ordusunda insanlar, cinler, kuşlar ve vahşi hayvanlar varmaktadır. Ordusunda Cemil Aleyhisselam böyle. Yel onu götürür. Huz'u götürür böyle. Kulüsten kalktı. Taif'e yaklaştı. Vela yürüyor. Hat-ı Etev ala vadin nemleti. Nemil 18'de. Vela yürüyor. Süleyman Aleyhisselam orası ile beraber ala vadin nemli nebil vadise gelince nebil Kur'an demektir. Neml. Süleyman Aleyhisselam karınca vadise gelince gafi yakın bir yerde, büyük bir vadi, orası karıncaların tam yuvasıymış. Artık milyarlar karınca oradaymışlar. Hüseyin aleyhisselam oraya gelirken kalet nemletün diyor ki nemletün, burada T var, dişi anlamına geliyor. Dişi karınca. Onların beyleri dişi karıncaymış. Arın da beyi dişi arıdır muhtemelen Allah hikmeti vereceğe. Bu nasıl dişi arılar çok yaşıyor arı beyleri, bu karınca daha çok yaşıyor bunlara bera. Diyor ki karıncaların beyi, önemli kulübü mesela kendim. Ey karıncalar, çabuk girin bakın evinize girin, girin onuza. Sevare ordu sizi şınermesin bunun Karınca. Karıncaların değil olan, işte karınca, iri karınca, yuvasından kocaman bir vadi, kime kaç kilometre kare, büyük bir vadi, yuvasından, yuvasından karıncalara hitap ediyor, emrediyor yani böyle. Ey karıncalar, yuvanıza çekilin, Sema'nin ortası işilemesin, diye böyle şey. Fedeb-i Sema'nin daha erken. Sema'nin duydu. Cete bes e tebessüm etti vayken gülümsemiş şey, onun sözüne berekatle. Şimdi bakın bu te'lim Allah'ın bir kulu Seman Evet peygamber. Allah'ın kulu da insan ama farklı. Onun getiren tabi bizden farklı tefekküre var. Seman aleyhisselam'ın da her peygamberin farklı özelliği vardır. Bu özelliği de cinlere hükmederdi onları çalıştırırdı. Bir de hayvanın dinini bilirdi. Bir karınca konuşuyor. Nasıl konuşuyor muhteremden? Tabi onda antenleri var muhteremden. İnsan kulağı bunu duymuyor ama bence. duymuyor. Fakat bütün karıncalar antenleriyle bunu duyuyorlar şişine baktığında. Şemaflar bunu duyuyor. Bunu duyuyor. Ve tebessü umursa ediyor böyle şekilde. Yine has Musa Aleyhisselam adetleri de Tur dağında, tur Sina'da kendisine peygamberlik verildiği anda Tur verildiği anda gece, karanlığında peygamberlik ise verildiği anda Tur'dağın her tarafını gördü. İçini, dışını, altını, otlarını, karıncalarını, mahsini gördü. Hepsini zikrini duydu ne kadar ağaç varsa ağaçların zikirleri, yaprakların teker teker zikirleri, ortların bitkilerin zikirleri, karıncaların, vahşayabınların zikirleri bütün bunları duydu muhtemelenler. Musa aleyhisselam müddetleri de. Bunda Allah'ın bir kulu. Peygamber olsun Demek ki Allah cilacale her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor muhtemelen. Allah cilacale. İşitiyor. Gerçekte her müminin içinde, fıtratında öyle bir şekilde Allah'ın kendisini bildiğini, işittiliysiz de inancı var herkesi var ince. Bu inancı binayen insan dua ediyor, kişi dua ediyor. Hele insan biraz sıkılınca, daralınca. Deniz bitti artık. Sırahtlar kesildi. Ümitler kesildi her yerden. Kul ne yapıyor? İki rekat namaz kılar. Secdeye kapanır. Elini açar. Allah'ım bana yardım etti. Kul o anda biliyor ki Allah onu biliyor, sesini duyuyor. Yoksa haşa Allah duyulmaz diye bir şey olsa Allah duvetmez insan. Yunus Aleyhisselam adetleri balığın karnındayken, balığın karnında, gecenin yarısında, denizin altında, Yunus balığın karnını sallallahu Allah ve tesbih etti oradan. Tesbih etti, zikretti. melekler durgun gökte. Ya Rabbi, deniz altından Yunus'un sesi geliyor. İşte aziz cemaatimiz demek ki Peygamberler bile bunları duyuyorlar. Evliyalar da makamına göre aşık bunları duyarlar, duyarlar bunları. Allah geleceği hep duyuyor derler böyle. Şu anda yeryüzünde kıtalarda, ülkelerde hep Şu anda bir namaz kılanlar var şu anda, cemaatle kılanlar var, evinde kılanlar var, hastalar var, korokyanlar var. Allah, böyle yananlar, ahşıklar var. Şu anda Beytullah-ı Kabe'ye edenler var. Lebbeyk, lebbeyk diye ağlayanlar var. Sabahların başına koşanlar var muhtemelenler. İhramlar böyle şey. Allah bunları sesini işitiyor mu İşte böyle. Tabi bunun bir tersi var. Zıttı var. Yani cehennetine bir karşılığı, cehennem cenn, var ya, ne yazık ki insanın bazısı o yolda Allah korusun. O da var bazen böyle. Kimin ne yapıyor şu anda? Gazinada. Sazlar, jazlar, şunlar, bunlar, dansları oynuyor. İçkili, kumarlar, şunlar bunlar. Ne yazık ki Allah korusun. kısa ömrünü, kısa ömrünü bu da boş harcıyor muhtemelen. Ama Allah için bunları duyuyor muhtemelen. Hatta bunlar... İki melafe-i Ahmet bunlar, zaptaya geçiriyor bunlar böyle Yine melafe ismi de sıfatla basar. Basir, her şeyi Allah görüyor. Allah her şeyi görüyor. Karanlık gecede, kara taşlarına gezen kara karınca allah görüyor onun zikrini, sesini duyuyor hepsini duyuyor muhtemelen. O da Allah yalvarıyor karınca da mı? Allah Hepsinin bir zikri var. Kurbanın, kuşların dağların, taş, atomların her zerrenin bir tesbihatı var, var. Mevla hepimizi Allah her şeyi görüyor muhtemelen. Mesela kabirler yatanlar mevtalar var, kabirler yatanlar Hatta bedenin şürüyenleri, kemikleri bile topak olanlar da var. Ama ruhları ölümsüz ruhları böyle. Ruhları, Şu anda cennet huriler var, cennette huri kızları var. Huriler. Onları geziyorlar cennette. Cennette melekler var. Bütün sema, göklerde bir karış boş yer yok. Allah ondan melek yok böyle. Sidre müntaha var, arşı var, kürsü var, nice nice alemler var böyle. Şu alemler var derler. Binlerce karşısından daha büyük melekler var. O kadar büyük melekler var. Bunda. Her birinde Allah'a zik ediyorlar. Allah bunları görüyor, biliyor. Buna zikrini iştiyorlar. Biri gün biri genç, 15-16 yaşlarında tahmin ediyorum, çok bahtın ve ihlaslı bir genç yolda karşılaştık. Anamız okulda dedi ben bir rüya gördüm dedi gece. Birkaç kaç görmüş ya aslında. Dedi maşallahsun inşallah. Tabii rüya yorumu kesin değil ve tahmindir yorumu. Bu da bunun ki rüya değil artık. Açık bir şey bu tabi. Şöyle anlattı muhteremler. Dedi ki bir gece dedi. Yatsı eve gittim. Genç. Eve gittim dedi. Yattım. Uyuyamadım dedi. İçimden kalpten gelen bir duygu Allah zikretmek işten geldi benim dedi böyle. Uyuyamıyorum böyle dedi. İçimden kalpten, gönülden gelen istek. Nasıl bir insan acıkır yemek ister Kişi su ister. Uyamaz kişi. <gülüyor> Aynı şekilde bu duygu ulaşmış bu gençler. O anda muhtemelen. Bunda günü Allah istiyor. Allah demek istiyor. Tabi kalkıyor bu. Abdest alıyor. ikiye namaz kılıyor. Oturuyor. Başlıyor. Zikre başlıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyle eder, ederken otur yerde böyle Duvara açıda yaslanmış, uyuklanmış. Buna sine deniyor. Sine, uyku değil. Uyku ağırdır çok. Sine, uykunun ilk devresi. Uykuya geçiş dönemi. Sine deniyor buna. Bu sine halinde, hafif uyku halinde iki melek geliyorlar. var bunu göklere çıkarırlar, göklere. sene gezdirelim diyorlar. Yani kul bir anda nasıl bakanlara fırlıyor? O Allah kulunu bırakır mı? Ah, o kapıyı yansak mı? Allah deyseki ya o mevleha merhameti var. Alacak ki melek bunu götüre çıkarırlar böyle e çıktım diye kendisi diyor. Onu tabii anlatması. Baktım dedi. dünyaya görüyoruz alttan dedi. Ayı görüyorum, resi görüyorum, gece görüyorum dedi böyle. Her biri dönüyorlar. Ama Allah, Allah diye diyorlar böyle. Böyle, böyle. Ama çok gül bir ses böyle. Sen gökler gürlüyor böyle, böyle. Dünya dönüyor Allah, Allah diye böyle. Daha yukarı çıkıyor bütün yıldızlar böyle. Yukarı çıkıyor melekler hep Allah zikredir bunlar böyle. Diye. Sonra bu tekrar bunu aşağı indiriyorlar. Bu böyle kendine geliyor. Ama tabi Kalp yönden fırlamış artık Allah diye. O aşkı takmış muhteremler. Ona ben bu aramayı göstermiş böylece. Uyumuyor sabah kadar. Hep Allah'ı zikrediyor. Sabah namaza gidiyor camiye. İmam uyuyor cemaate farz namazına duruyor. Allah'a berdiyor duruyor. Bakıyor Allah Allah. Evet camiye gitti. Cemaate gitti imam uyudu ama... İmam da sesli Fatih'i okuyor ama çok cılız, cansız, zevksiz, tatsız bir şey böyle. O gördüğü alemlerin yanında onu öyle görüyor muhtemelen. Böyle. İşte Allah ciladi muhtemelen her şeyden görüyor. Bir de sıfatlarım diyor. Kudret. Kudret. Kudret. Mesela dizler bir şeyi biliyoruz. Efendim işte çok şeydi fırtına geliyor. Çok şiddetli yağmur, yağış, sel geliyor. Şu bu geliyor. Allah'ın düşmanı göre Allah korusun mesela böyle. İnsan adadan bunu biliyor mesela böyle. Şundan bundan şey. Veya bunu görüyoruz. Biliyoruz. Görüyoruz bunları. Ama Elinizden bir şey gelmiyor. Aciz, aciz muhtemeler. Amerika'da çoğu fırtına gidiyor Amerika'da. kasırga geliyor muhtemeler. Kasırga geliyor. Kasırga gelmeden önce geleceği biliniyor. Yöterci haber veriyor bunu böyle. Şu hızlı gelen bir kasırga geliyor böyle. Yöterci haber veriyor buna böylece. önlem al. Allah ne yapıyorlar? Ancak bu da halkı odan başlıyet ediyorlar. Değiş al. Ya Amerika'nın insanı de değil mi? Dünyanın süper gücüsün. Bilim teknolojiyi zirvesi oluşmuşsun şu anda, yer üzerinde. Dur, dur bakalım şu rüzgarın yönünü değiştirir bunu böyle. Bulutların yönünü değiştir. Kul aciz mutfeylenir. Aciz mutfeylenir. Yani, aciz böyle. Bazen insan evinden bakar mesela yazın balkanı bakarken yalkan oturan bir kimse şu an bakıyor ki bir araba hızla gelirken Aniden başkalarına çıktı, arabadan çarpışacaklar. Bunu gördük kişi beyerde. Eyvah çarpışacaklar. Ama gelin bir şey gelmiyor. Hatta kişi Allah korusun kendi evladını merak okula gönderiyor. Annesi, babası mesela balkondan bakıyorlar. Ama yarın dikkat ki kendisine böyle. Ama şu dalmış, bir de meyve yola çıpırılıyor. Araba bir de çarpacak. Bunu görüyorlar. Eyvah meyvah hammedim bir şey geliyor telem Bir örnek vereyim uçak mesela falan. Uçak yolda gökte arızalmış. Gökte uçan motorun biri çalışmıyor arızalmış uçak böylece ve böyle bir havalanla merkeze haber geliyor evet bir arızalandı. Yerde önlem alınıyor. Yetkiye geliyor ambulansa geliyor şunlar bunları geliyorlar. Bunların yakınları geliyorlar. Herkes bakıyor. Bu uçakta Ulaştıran bakanlığının hanım mı da olsa, elde bir şey gelmiyor muhteremler. Uçağa bakıyor herkese, ne olacak bakalım. İşte, demek ki Allah zilecalühü, o yüzden nevlam Rabbimiz muhteremler. Her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor, her şeye gücü yetiyor muhteremler. Her şeye gücü yetiyor. Burada, burada, burada, burada. Her şey ona gücü yetiyor. Her şey Allah'ın dilimisi gibi oluyor böyle şey. Yine bir sıfatı Mevlam'a irade. Dileme irade. İrade. Mesela bizim irade var. Bizim irade var. Ne kadar? Çok ama çok çok gücü kısıtlı. Çok kısıtlı böyle Bırakalım dış dünyayı şu bedene bile sizimizin geçmiyor. Geçmiyor. Efendim, bağırsam çalışmıyor. Çalıştır. Yok, çalışmıyor bağırsam. Ya bağırsam çok çalışıyor. Dur, dur. Efendim işte, kalbim çalışıyor, çalışmıyor. Niye elimizle geliyor? Ancak mesela göz kapıları açıp kapamak, iradeye bağlı. Parmağın etmek, şunlar bunlar. Arkadan kalmadan. Böyle böyle. Şu evrende, bu evrenin muhteremler, ne varsa, karıncadan, kuştan, balıkta insana, melektesine, cinlere kadar böyle şey. Ne varsa, atomlara, hücreye kadar ne varsa, her birzerine, her varlık Allah'ın iradesine bağlı muhtemeler. O Allah ne dilerse, olur Yani depremde olurken, öyle karmaşı değil. İş kontrolü çıkmıyor Allah'ın kontrolü muhtemel? Mesela bizde keşi otobüs seferi direksel başında fren patladı. Şu bir arzu bir şey oldu. Kontrolü çıktı. Ne olacak? Böyle diyeyim. Hatta bazen savaşlar, şunlar bunlar. Kontrolü çıkabilir bunlar böylece. Ama Haşe her şey Allah'ın tam kesin kontrolünde. Direkselde olurken Allah'ın kontrolünde Allah'ın dilediği neyse olur. Kulun eceli gelmemiş. Bunu bile kanamaması gerekiyor. Allah'ın takdiri bu mu? Bu. Evet de, de olsa, o bulunduğu on katlı bina çöker, en altta kalır ama bunu kalmaz muhtemelen görece. Ona göre yıkılır, ona göre kolonlara gelirler, kılkaya gelirler verecek gibi bir şey o Deprem oldu. O yüzden olsa depremin sabah muhtemelen bir yanıma geldi. Hiç utanmıyorum bunu böyle. Şu etkili bu? Annesi babası Arif e oturuyorlar. kızınla oğlunu da oraya yatmaya göndermiş bu. Göndermiş. O kadar tabii deprem oluyor. Hemen bu kalkıyor depremden sonra pijamalarıyla koşa koşa Eve bakıyor, beş katından çökmüş, yatağını çökmüyor kardeşim. Aşçı bağırıyor, anne, baba bağırıyor ses Kızına bağırıyor, kız cahil yaa, baba ben buradayım. Kızım ne durumdasın? Yaralı mısın? Bir şey mi? Yok bir şey olmaz baba, yatıyorum burada benim. Kız hafızmış mı? Onu da şimdi hafız mı Karısı ne yapıyor? Uyuyor, uyanmadı mı sen bana? Uyanmadı mı sen bana? Kızım diyor, sabahımız yaklaştı. Şimdi şu anda karanlık. Beyanı sana burada edemem diyor. Ben gider namazımı kılayım diye geleyim inşallah diyor. Sen korkuyor musun? Korkma sakın diyor. Korkuyor mu baba diyor? Ben kuru okuyorum böyle diyor. Kızım sen diyor, TM yap namazı kıyat diye da burada diyor. Namazı kıldı inşallah değil mi? Ben sonra gelirim diyor böyle. Bu gidiyor mu bakınız? Gidiyor mu namazı kılıyor? Geliyor? Alacak karanlık. Kızım ne yapıyorsun? Baba namazı kıldı kula okuyorum baba. Bu şu bu sefer birkaç şey bulmuş. Getirmişler böyle, yer açıp bunun çıkacağı kadar delik açmışlar. Kızım diyor, gel diyor, buradan seni çıkaralım. Baba çıkamam. Neden? Üzerinde gecenin var diyor. Çıkamam diyor, haram şey çıkamam böyle. Ya kızım, şu anda diyor bir zorunluluk var, var diyor. Bak deprem oldu. Arada bir deprem devam ediyor kızım diyor. Ne oluyor diye? bunu endişe çekeyim diyor, buradan çıkar. Çıkamam bu diyor. Ölçsem bunu öğretim ben diyor. Çıkamış şey mi? Ev diye saçma buluyor getiriyor çıkaramaktan bir şey malice. Şey. Kerem Tekin Allah'ın Kerem orada sözü vardı. Allah her şeyle konuşur. Tekin yaratmak. Ancak yaratmak Allah'ın bahsus yaratmak. Yoksa böyle yoksa benim. Bir kimse ihlas ile kim geldi söylerse umursan da kalan cennet. Menkale Allah uğursan. Bir kimse ben kale kim yani derse la ilahe illallah derse bu halis huriş ile gönülden Allah için derse de cennet o kim denirse şey, girecek o tarafa. Örecek. Ne alışırsa geliyor. Bizim inşallah kimin dünyada son sözü kim olursa o da cennete girer muhtemelen. Dünyada giden son sözü kelime tevhid olursa, diyen son sözü olursa. İyi muhteremler. Kısa anlatmışlar bir, bir kısa inşallah. Sakarya boyunda da Yalnızım da oturuyorum orada. Kendimde kitap var. Kitap okuyorum. Kitap okuyorum ben. Okuyorum. Biri geldi. Arkadan arkadan selam verdi bana. Ben de okuduğum bu neydi şu onu hatırlamıyorum. Ama kendimi ona, tam kendimi vermiştim. Ona, konuyu vermiştim kendimi. Çok duygu etkiledi beni. İmanı konuydu. Tam Allah'a kendimi ona vermiştim ona kendimi. Bana selam verdi ama Konuşmadan gitsin diye hiç bira bakmadan, ziyaretimi sevm dedim böyle, benim bakarak. Bu gitsin konuşmasın diye, yani o malif ham bozmasın diye. Gitmedi ama. Başta konuşmaya, ayakta. Arkamda görmüyorum bana. Aklım, gözüm gerçi kitapta ama tabii kulağım onu söylüyor, duyuyor ama. Fakat öyle bir oldu ki. Oğlum, onun sözü konuştuğu sözler, bu arada daha tatlı geliyor. böyle. Kitap kapadı mı sen? Dönüp baktın, ayağın yanlaya yazın, ayağında eski bir lastik yazın, yürütük lastik böyle. Pantolu yamadan görmüyor rengi. Bize bir gömlek var, hele bir asa denek dayanmış, bana bakmıyor ama. Yufka bakıyor ama şöyle konuşuyor böyle. Ama Allah dostu belli böyle. Böyle gönülü gelen, mani fiş saçıyor böyle. Oturmuşa ettim, oturmadı. Ayakta konuşuyor. Ben de ayak altında oturmayınca, din kendisini. Şunu söyledim muhteremler, ben çok duygundum ondan da, babası bunu çabanmış. Annesi adam ödemiş kendisine. Ama o köyden bu köye böyle, çaban kapılarmış. Ev yok muhtemelenler. Yurt yok, eşya yok, çadırı bile bunların böylece. Orada da kaldı bunlar böylece. Tabii çaban dağda, bayırda, kışta, karda üşümüş, kızamında hastalığında baba, ölmüş babası genç yaşta. Annesi ölmüş. Bunun bir kardeşi varmış. Olur bir kardeşini, bir kasabaya gidiyor şimdi. Kasabaya gidiyor. O zaman hamlar olan bir dönemde. Bir ancıya gidiyor. Amca diyor, bizim paramız yok. Biz yetimiz diyor efendim. Sevimize buradan da bir küçük bir oda verirsen diyor, biz diyor, sana yardım ederiz. Yani et var, temizleriz, bunu yapar bu şekilde. Paramız yok. Hancı bunlara, müşterilerin değinmediği bir karınlık oda varmış, onu veriyor bunlara efendim. Bunlar da rahatlar ama Günleri Gün üzere hamallık ekliyorlar. Böyle ekvama kazanıyorlar. Çalışıyor bunlar. Bir akşam, Yastımdan Kırmızı camide eve gelmişler. Gaz Yani odalarında. Kardeşi bir hastalanıyor böyle. Bitkin hale geliyor. Abi, abi. Ben giderim abi diyor. Anne, babam beni çağırıyorlar. Onu da görüyorlar. Beni çağırıyorlar. araba bana diyor, ben gidiyorum ama. Ama kardeşimi ne diyorsun sen diyor. Diyanen tek sen benim, sen mi? Ben Her şeyim sen dünyada. Karşı birden düşüyor böyle. Düşüyor kardeşi. Can çekmiş yana böyle. Bu biri ağlamak başlıyor. Bakın bir dedi. Onu sevmesiniz. Bakın bir dedi böyle. O da doldu insanlarla. Doldu o da böyle. O da genişliyor ama böyle böyle. Durmadan geliyorlar. O da genişliyor, o da genişliyor, genişliyor. O da nurlandı, nur oldu da böyle. Güneş gibi nur oldu o da. Başlığa da zikretmeye gelenler, hep böyle sarılıklı, böyle sakalım. çok nişli, muhtemel insanlar, başlığa zikretmeye, La ilahe illallah, La ilahe illallah derken, sanki o, o da salınıyor muhtemel. Bunu karşılığa da zikrediyor. Bunu da zikreder derken, bu bakıyor, karşı ağzından yeşil bir nur çıkıyor. Ruhu yani. Yeşil nur şekli ağzından çıkıyor böyle, Tanrı'a gidiyor, bakıyor, tavan yer alıyor, gidiyor ebedece. Ruş çıkıp gidince kalbun dalıyor ebedece. O nur gidiyor, yine bu küçük odada, gaz lambası, karanlık, döş bir yerde, kendini buluyor, karışan bakıyor, kardeşi gülümseyle sararmış, ölmüş mühtemelen ebedece. İşte onun üzerine kapak dönüyor, başlıyor ağlamaya. Ah kardeşim ah! Dünyadan tek sene mineye varlığım. Şimdi seni kim yıkar? Yok, bu yok. Yani senin diyor, cinasını kim yıkar? Kime gel yıkar derim, para selemenden diyor. Kefir almak lazım, kefir almak param yok. Tahtalama tabutu, tabut şeyi, tahtalama param yok. Senin cinasını kim taşır? Burada garibiz diyor. Aşağıdan yıkıyoruz, aşağıdan yıkıyoruz bunlar Ağlarken, bir zaman orada ağlarken, bir de böyle kapı açılıyor, bir şey hangi görüyor böyle. Teraslı bir şey hangi. Ne oldu kardeşine? Amca kardeşim öldü. Üzüme on hiç yabancı şey bir et ya. Amca sen bunu öldüreni ne biliyorsun? Hangi başı ağlama, ah yavrum ah. Ben bilemişim bunun değerini. Ben bunu kalbin çok kırdım. Ben böyle bardım müzalımda. Bu Allah'ın şeyi kulmuş bu. Ben uyumuştum diyor. Telegamız geliyor ama geldiye kalk. Benim en si ümmetim şu anda ruhunu teslim ettiğim Mevla'ya. Onunla havaletti diye e bak neden dedi ben biliyorum. Her şey var ayet böyle diyorlar. Hangi doğrıcı sabahları bekliyorlar, oturuyorlar tabii arada. Sabahımızda gidiyorlar beraberce. Ama ondan sonra Hancı'ya kalkıyor hocanın yanında bir kalkıyor. Yama bir dakika bekler misiniz diyorlar. Ne var? Bunu tanıyor musunuz? görüştü, E tanrıyor tamam, işte, O falan yapıyor. İşte odun kesin, hamallık falan şey yapıyor bu şekilde böylece. Bunun karışığı öldü bu akşam. Ama bu Allah dostummuş böylece. Rüyası anlatıyor bu şekilde. Hep beraber diyor, inşallah diyor. Beraber diyor, ona yardım edelim işte böyle diyor. Biri kalkıyor, tabutunu ben alayım. Tatısını ben alayım, kefeni ben alayım. Hayır, hayır. Onlara teyken bana verdi. Yalnız bedene geleni beni yapıyorlar. Hoca başta, beraber gidiyorlar. Abi Herkesin koşuyor olan muhtemelen böyle. Yani bu kardeşim seni kim yıkar, kim ne derken, Allah gönder bu Şimdi azı cemaatimiz, buyuruyor Aleyhisselam Peygamber, buyuruyor Aleyhisselam Peygamberi, buyuru Aleyhisselam Peygamberi, alı şeriflerinde, kim buna devam ederse, ona vahşet yoktur. Fil mevhiti, vela fil kafur, vela fil, fil kim bu kelimenin ve devam ederse böyle bunu arda bir söylerse böyle ona söylerse özellikle muhteremler günde yüz defa bunun söylenmesi lazım muhteremler. Çok hakkında müjde var günde yüz defa böyle. Belli bir zamanda savundan sonra, yatsan sonra herkes tabii işleyen durumuna göre kişi bunu yüz defa söylerse oturur, kübrel, oturur ama yavaş şahit böyle La ilahe illallah. La ilahe söylerse bu kişi ölürken imanla gider muhteremler. Allah yardım ederken kabre girince bu zikir nur olur. Onun kabine girer. Kabre genişler muhteremler. Kabinde cevabını verebilir. Mahşerde nur bu yana gelir. Bu şekilde kabre gelir muhteremler. Allah cümle inşallah Gönül gözüm açtı muhteremden ve nasıl inşallah İlâ Tanrı Fatiha.